yel <gül> o hidayettir öyle hidayet ki o yoldur hadi hidayet değil hadi ne demek <gül> yok evet yel her o yoldur öyle bir yol ki onun sallallahu aleyhi ve sellem tabii bu yoldan kasıt şu önünden geçen yol gibi bir yol değil takip edilen yaşantı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 benim sünnetim ve hulefai raşid. Aleykum ne manaya gelir? Normalde ne manaya gelir? Sizin dir. Ne demek sizin üzerinizdedir? Yani sizin üzerinize vaciptir. Sizin üzerinize gereklidir. Mesela diyelim ki konuşurken ben sana diyorum ki aleyke ente felekeza.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 Hani herhangi bir iş üzere toplananlara ehli sünnet demiyor. Yani ehlü sünnet kimdir? Ehlü sünnet e, tıhdeki o cemaat kelimesinin ıstılah manası nedir? Bu ümmeti selefi manasındadır. Yani hak üzere, sünnet üzere toplanmış olan insanları kast ediyoruz. Cemaat dediğimiz zaman, tamam mı? Evet. Ellezine, ellezine o kimse der <gülüyor> ki, ictemağı toplandılar, aleyküttebi o sünneti, kitap ve sünnet üzerine toplandılar. Ve Ala mâ aleyhi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zahiran ve batının. Peygamber sallâhu aleyhi ve sellem'in zahir ve batını e, e, neyse onunla etsiler, bu şekilde Vesâru hmm. yani yürüdüler. Öyle değil mi? Seyrettiler. Ne üzerine? ala O şey üzerine ki mâ aleyhi rasûlullah zahiran ve Hem dışlarında hem içlerinde Rasûlullah aleyhissalatu vesselamın aleyhi ve hallerine ne yaptılar? Tabi olup o yol üzere gidenlerdi. Evet. Ve kad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 dedi. "Ve la tekunu kellezine teferruku ve ihtelefu min ba'd ma beyinat geldikten sonra ihtilafa düşen ayrılanlar gibi olmayın. Evet. Dedi. Makal-i evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "İnne hazihi'l milletu." Millet olur mu? Milleti. "İnne hazihi'l millete." Muakkak ki bu millet. Muakkak bu ümmeti kastediyor. Evet. Bu ümmet setefteleku ala 73 73 fırkaya ayrılacak. Eee sin sin sin 70 70 sin, sin, wasabine, sin 72 fırka e, 72 tanesi ateşte varabaahidatun fil cennete. Biri cennettedir. Ve o el cemaati, Şimdi bak burada ne var? Şimdi bu iki tane hadisi yan yana koyduğumuz zaman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 Bulmuşlardır. bulmuşlardır. ''Alel-ittiba'î'' İttiba'î i̇ttiba üzere istikamet <gülüyor> bulmuşlardır. ''Ve bu el-ibtida'a'' İbtida'tan da ne yapmışlardır? Uzaklaşmışlardır, öyle değil mi? ''Ve Onlar bir e, bi kavf ''Bâkûne'' ''Bâkûne'' ''Kavcılar'' evet. zah ''Zahirûne'' zah <gülüyor> Açıktırlar, zahirdirler. zahirdirler. ''Mansûrûne'' ''Yardım olmuşlardır'' olur, olmuşlar. kıyamet yevmil günü, ''Kıyamet gününe kadar''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 temayyazu temayyazu ederler ayrılırlar min kendi kendi an kendi kendilerinin dışında olan minel feraqi fırkalardan ayrılırlar temayyuz ederler neyle ile? sıfatlarla vakhasaisin <täusper> vakhasaisin e, <gülüyor> olur mu vakhasa ise evet ve bazı hasetlerle öyle değil mi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 Tefrit ne demek gevşeklik öyle değil mi? Bu ikisinin arasında ölçülü ve vasatdırlar. Goluvi ve cefai ne demek aşırılık ve yine aynı şekilde gevşeklik arasında nedirler bunlar donukluk arasında bunlar şeydirler vasatdırlar. E, bâb-ı itikâd akîdeti akide babında olsun. E, am e, Amin ahkâm Ahkam aça ah, olsun. Hüküm babında olsun. Ev sülûki ahlak da ahlak babında olsun. Tabop onlar Vasatun vasattır Benler firatül ümmeti, e, ümmetin diğer Fırkalar arasında vasattır. Keme nasıl ki enel ümmete